Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ümit Şahin'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay αφιτί τι μηδενη χη κι ζωή οπιοστινη χι την επι με μια μαθια με να φίνι οπιοστινη χι την επι με μια μαθια με να φίνι İzliyeyi aşapidosum, Na mugalikanı sizoğiy. Kimi dereceki aşapiy, Kimi dereceki cimiy. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Geçtiğimiz cuma gecesi başlayan kar yağışı hafta sonunda devam etti. İşte ben Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde, Altınşehir Köyü'nde yaşıyorum. Çocukluğum da burada geçti. Çocukluğumun soba başında radyo eşlikli yaşanan uzun kış günleri geceleri artık çok uzakta kaldı. Yani kentleşme ve iklim krizi bildiğimiz iklim döngülerini de değiştirdi. Artık ne kışı kış gibi yaşayabiliyoruz ne de baharları ve yaz aylarını. Her şey alt üst oldu. Yani alt üst ettik bütün mevsimsel ve ekolojik dengeleri ve ne yazık ki hızla bir yok oluşa doğru gidiyoruz hep birlikte. Açık radyo yıllardır hala bir umut var, yapabileceğimiz şeyler hala var demeye çalışıyor ve bunu bundan sonra da inatla söylemeye devam edeceğiz. Hafta sonu köydeki sokak hayvanlarına barınak su ve yiyecek desteği vermeyi de atlamadan evde geçirdim ve film izledim. İnternette uzun zamandır takip ettiğim bir sinema platformu var Mubi. Mubi'de gösterimde olan Angelopoulos filmlerini birer kez daha seyrettim. Bugün de programda Angelopoulos için şarkılar çalıyorum. Sinema tarihine Ulys'in bakışı, Sonsuzluk ve Bir Gün, Kumpanya, Leyli'nin Geciken Adımı, Arıcı ve Puslu Manzaralar gibi başyapıtlar armağan etmiş. Bana göre sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden Yunan yönetmen Theo Angelopoulos bundan tam 10 yıl önce bugün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 24 Ocak 2012'de hayata veda etmişti. Mabil'den sonraya konusunu 1912'de yayınlanan Konstantin Teotokis'in Ayna adlı romanından alınan 1983 yapımı Aşkın Bedeli filminden bir Eleni Karahindru şarkısıyla başladık. Paralyas'ın şarkısı.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 Ποιος την ευγάζει στο σφυρί Ποιος την πουλιά Ποιος αγοράζει Ποιος την ευγάζει στο σφυρί Topulos'un Aşkın Bedeli filminden Eleni Karahindruh şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Sırada bir biri ardına iki şarkı var. Önce Rini ve ardından Monahi Kitara. 1983 yapımı Aşkın Bedeli filminden birbirine bağlı iki elini Karaincu şarkısı daha dinletmek istiyorum. Önce Monahi Violi ve ardından programın başlarında dinlediğimiz Timothy Agapi'nin bir diğer yorumu Dimitriya Galani. You're 2012'de hayata veda eden Theo Angelopoulos göç ve mültecilik meselesinin yapıtlarında başat konu olarak seçmişti. Bir söyleşide göç ve diaspora, yurtlarından kovulan mülteciler, sınırları aşıp sığınak arayanlar işte bunlar zamanımızın en büyük, en yakıcı toplumsal meseleleri arasındadır diyordu. Ona göre işte sınırlar ortadan kaldırılması gereken kötülüklerdi. Yaklaşık 40 yıl süren sinema kariyerinde, işte 1970'te Anaparastasi yani tatbikat... 1972'de 36 Günleri, 1975'te Kumpanya, 1977'de Avcılar, 1980'de Büyük İskender, 1984'te ...Kitaraya Yolculuk, 1986'da Arıcı, 1988'de Puslu Manzaralar. 1991'de Leyla'nın geciken adamı, 1995'te Ulysses'in bakışı, 1998'de Sonsuzluk ve bir gün, 2004'te Ağlayan çayır ve 2009'da Zamanın tozu gibi yapıtları imza attı. da tüm diğer Ege'li çocuklar gibi ölü taşları okuyarak büyüdü. İşte filmlerinde mitolojiye göndermeler yaparak uzak geçmişi bugüne taşıdı. Özellikle tüm zamanların en büyük gezgini Odiseus'a yapılan atıflar birçok filminde hissediliyor. Örneğin en çok sevdiğim filmi olan Ketiraya Yolculuk aslında Ulys ile Penelope'un hikayesidir. Şimdi bu filmden bir Eleni Karahindru şarkısı dinletmek istiyorum. Ketiraya Yolculuk şarkıyı çok sevdiğim Yorgos Dalaras seslendirecek. Στο βορεία, στα ξένα μακριά, κι όλο περιμένει πάλι τις τι δημι να ξαναρθεί. <Κι> Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί το κόσμοι παγωνιά κι ηρμηία πως να 'τη ιατρέψεις την βια πληγή βαθιά με στη δυζή See you. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün 24 Ocak 2012 yılında hayata veda eden Yunan yönetmen Theo Angelopoulos anısına Leni Karahindru şarkıları dinletiyorum. Angelopoulos film çekimlerini hep gerçek mekanlarda yaptı. Stüdyo kullanmadı, i̇şte çıplak manzaralar, karanlık gökyüzü, yağmur, soğuk bir hava, hüzün.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 Bana göre Çağdaş sinemanın en önemli yönetmeniydi. Bir söyleşi de sinema ile tanışmasını şöyle anlatıyordu: Sinema ile ilişkim tıpkı bir kabus gibi başlamıştı. 1946 ya da 47 yıllarıydı tam olarak hatırlamıyorum. Savaş sonrası yıllar. Birçok insanın sinemalara akın ettiği yıllar. E biz çocukların sagişenin önlerinde oluşan uzun kuyrukların arasından sıvışarak balkonun sihirli karanlığında kaybolduğunu hatırlıyorum.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 Poulos söyleşinin devamında filmlerine esin kaynağı olan olaylardan ve sanat disiplinlerinden de söz ediyordu. Çok erken yaşlarda yazmaya başladım. Yakın tarihin gürültülü ve duygusal olaylarının bende çalkantılar yarattığı bir dönemdi. 1940 yılında savaşın sirenleri, Alman işgal ordusunun terk edilmiş Atina'ya girişi, ilk sesler, ilk görüntüler. Sonra 1944 yılında iç savaş, kıyımlar...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 Angelo da tıpkı ona kutlar gibi yani hukuk okurken bir anda yola çıkıp kendisini Paris'te sinemanın peşinde koşarken bulmuştu. İşte 68 öncesi öğrencilerinin isyanı, özgürlükçü ruhunu yaşamış, Paris'te sinema okumuş, işte yaşamını idam ettirebilmek için Fransız Sinematekin'de yer göstericilik dahi yapmıştı. Yunanistan'a dönüşünde Solcu Demokratik Değişim dergisine sinema yazıları yazmış. 1970'te bir grup arkadaşıyla e, sakinlerince terk edilmiş, çürüyen bir ülkeye ağıt olarak e, tanımladığı ilk uzun filmi e, Anaparasti e, tatbikatı çekmişti. Söyleşi şöyle devam ediyor. Sonra ilk filmlerim Yolculuk, Sınırlar, Sürgün. İnsan yazgısı, ebediyete dönüş, bütün saplantılarım filmlerime girer ve çıkar. E, tıpkı bir orkestra enstrümanlarının müziğe girip çıkması, e, tekrar duyulmak için sessizliğe bürünmeleri gibi. Saplantılarımızla uğraşmaya mahkum edilmişiz. Aslında tek bir film çekiyoruz, tek bir kitap yazıyoruz. Aynı tema üzerine varyasyon ve fügler. Ben de... Balkan göçmeni bir aydan geliyorum yani her iki dedemin ailesi de geçen yüzyılın ilk çeyreğinde işte Üsküp'ten ve Kırım'dan Anadolu'ya göçmüşler yani Angelopoulos'un filmlerini izlerken yurt diyebilecekleri bir yer arayan işte yerinden sürülmüş bu insanların atalarımın yaşadıklarını daha da çok duyumsuyorum. Angelopoulos karakterlerinin tümü göçen, yolda olan insanlardı. O da sonsuzluk ve bir gün filminin kahramanı şair gibi, ki bu şairin hayatı Angelopoulos'a benzetilir, hayatının sürgünde geçtiğini ifade ediyordu. Belki de en çok bu nedenlerle, Angelopoulos her zaman en sevdiğim sinemacılardan oldu. Şimdi Sonsuzluk ve Bir Gün filminden iki Eleni Karahindru şarkısı dinletmek istiyorum. Önce By the Sea ve ardından Eternity Tem.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 ...şimdi Sonsuzluk ve Bir Gün filminden... ...iki Eleni Karahindruh... ...şarkısı daha dinletmek istiyorum. Önce Eternity tem, ...varyasyonları ve ardından... E, ...Yaylı Sazlar... ...üçlüsünden bir tema. <gülüyor> Angelo Plus çocukluğundan bugüne yaşadığı yaşam ve sinema serüvenini anlattığı söyleşiyi şöyle noktalıyordu. İlk filmimi yaptığımdan bu yana neredeyse 30 yıl geçmiş. Elliot'tan alıntı yaparak söyleyebilirim ki işte buradayım yolun yarısında. Tarihin öfkesiyle yıllarım geçti. Hala görüntüleri nasıl kullanacağımı öğrenmeye çalışıyorum. Her teşebbüsüm yepyeni bir başlangıç ve bir çeşit de başarısızlık. Başarısızlık çünkü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 Yani kendimi hiçbir siyasi kampa ait hissetmiyorum. Yani bildiğimiz yöntemlerle, siyaset yapma alışkanlıklarımızla olayları etkileme gücümüzün giderek sönümlendiğini hissediyorum. Ama elbette ki bu hiçbir şey düşünmediğim, hiçbir şey yapmak istemediğim anlamına gelmiyor. İşte yaşamın her alanında her türlü şiddeti erkek egemen dili sistemi reddeden, üstenci temsili demokrasi yerine yerel ve doğrudan demokrasiyi, katılımcılığı, çoğulculuğu talep ve teşvik eden, doğayla buruşuk, adil ve gerçek anlamda özgür bir yaşamı, işte her türlü ırkçı, milliyetçi yaklaşımların çok ötesinde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 Düşünüyorum. Bir de mevcut sol siyasetin insanlar için giderek anlamını yitirdiği günümüz dünyasında hayatın açmazlarına içinden cevaplar arayan, yalnız ve çaresiz insanlara cesaret veren ve umut aşılayan, tarihsel gerçekleri masumların gözleri önüne seren, sanatın sağaltıcı, değiştirici, dönüştürücü gücüne inanıyorum. Şimdi yine Ağlayan Çayır filminden bir ezgi dinletmek istiyorum. Genç Adamın Ezgisi. <Gülüyor>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 Angelo Angelopoulos'un filmlerinin çoğu işte klasik The End ile bitmezdi. Hani sanki bir filmin son sözü bir sonraki filmin ilk sözü olurdu. Yaşadığı bu talihsiz kaza Angelo Angelopoulos sinemasını yarım bıraktı. Keşke hayat izin verseydi. İşte ağlayan çayır ve zamanın tozundan sonra üçlemenin son filmi olan Öteki Deniz'de tam, tamamlanabilseydi ama olmadı. İşte bize de geride bıraktığı başka hayatların hüzünlü. Dramatik ve büyüleyici hikayeleri, görüntüleriyle yetinmek kaldı. Bu programın ve daha önce yayınlanan programların kayıtlarına Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Programı Ağlayan Çayır filminin final sahnesinden müziklerle kapatmak istiyorum. Haftaya Pazartesi 13'de 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı, huzurlu güzel müziklerle güzel filmlerle geçecek bir hafta diliyorum. Esen kalın. Muşiki. που αυτός ο μικρός κάνει ακόμα και τα δέντρα να υπαρχούν. Θέλω να πείξει για μένα. Αυτός ξέρει τι. We see.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ümit Şahin'e teşekkür ederiz.